Yeni bir haftaya başlıyoruz. Herkese günaydın. Pazartesi sabahının ilk kampanyası için Mersin'deyiz. Kampanyanın sahibi Alaaddin Kadıoğlu. Kadıoğlu'na kulak verilmiş şimdi. Mersin'deki minibüs zamlarına hayır diyoruz. Mersin'deki minibüs zamlarının akaryakıttaki indirimli ilişkisinin anlaşılamaması ve öğrencilerle birlikte sivillerin de bu zamdan kötü şekilde etkilenmemesi için sen de kampanyayı imzala destekçimiz ol diyor kampanyacı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin Kocamaz ile kampanyanın istenilen sonuca ulaşması sonucu ücretler konusunda tekrardan düzenleme yapılması konusunda gerekli görüşmeler de yapılacak. Unutma sen yoksan bir kişi eksiyiz demişler. Bu kampanya bugüne kadar Change.org'da 3400'den fazla kişi de imzalarıyla desteklemiş. Sıradaki kampanya engelli hakları ile ilgili Change.org kampanyacısı Sevgi Bulut, Vestel ve Artçelik firmalarına sesleniyor. Ev aletlerini erişilebilir olarak üret. Biz görmeyenleri kimseye muhtaç etme. Bizler görme engelliyiz. Bizler de sizler gibi her gün günlük hayatın bir parçası olan pek çok işimizi hallediyoruz. Yaşayan bir birey olarak gerekli ihtiyaçlarımızı karşılayacak tüm ev işlerini yapıyoruz. Bizler de herkes gibi yaşantımızı sürdürürken tüm elektronik eşyaları kullanmak zorundayız. Evlerde kullanılan elektronik ve ev aletleri yaşamımızı kolaylaştırmakta. Özellikle de hem evde hem dışarıda çalışanların yaşamında işlerin daha hızlı yapılmasını sağlayan önemli birer araç. Görme engelli olarak bizler ev aletlerine satın alarak herkesin o üründen faydalanacağı kadar faydalanabilmek istiyoruz. Ancak tasarımda ve üretimde çeşitli erişim sorunları bulunduğundan satın aldığımız ev aletlerinden tam verim alamıyoruz. Üretilen elektronik ev aletleri... Çevirmeli ya da dokunmatik üretilmekte. Çevirmeli olarak üretilen ev aletlerinde düğmeyi çevirdikçe hangi menüde olduğunuzu bize sesle bildirse cihaz sorunsuz kullanacağız. Aynı şekilde son zamanda dokunmatik olarak üretilen ev aletlerinde de birçok dokunmatik telefon markalarında olduğu gibi cihaza dokunuldukça parmak hareketleri sesle birlikte verse o ürünü yine sorunsuz kullanabiliriz. Bu imza kampanyasında engellerin daha çok görme engellerin ev aletlerini satın aldığında kullanırken, yaşadığı erişim ve tasarım sorunlarından ortadan kalkması için bir farkındalık yaratmak istiyoruz bu kampanyayla. Bizler de teknolojik gelişmelerden faydalanmak durumundayız. Ancak günlük yaşantımızı sürdürürken kullandığımız makine, ev aletleri gibi cihazlar, en son teknolojik haliyle ve kimseye ihtiyaç duymadan kullanmak istiyoruz. Altı Nokta Körler Derneği Kadın Meclisi tarafından Vestel ve Arçelik olarak ürettiğiniz ürünlere yönelik başlatılan kampanyayı imzalayarak sizden elektrikli ev aletleri ve beyaz eşya üretimlerinizi hem görme engelliler için hem de toplumun çeşitli kesimlerinin faydalanabileceği erişilebilir Ürünlere dönüştürmenizi talep ediyoruz diyen kampanyayı siz de Change.org'a girerek destekleyebilirsiniz. Görme engelliler tarafından görme engelliler için açılmış bu kampanyada. Şimdiki kampanyanın muhatabı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Nevin Uygurer başlatmış bu kampanyayı kendisine kulak verelim. Diyor ki... Kol değil, gövde olmak istiyoruz. Bizler yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı için laik Cumhuriyete Atatürk ilke ve devrimlerine sonuna kadar sahip çıkarak ve bu uğurda her şeyi göze alarak ve partimizin iktidar olması için sokak sokak, köy köy, Kasaba kasaba, mahalle mahalle, yaz kış demeden, özel sorun demeden çalışan kadınlarız. Partimizi diğer partilerden ayıran ve asla tam uygulanmayan %33 cinsiyet kotası ile avutulan parti emekçisi kadınlarız. Sosyal demokrat bir partide olmaması gereken kadın kollarının bir an önce kaldırılması ve kadınlara eşit siyaset hakkı tanınıp uygulanmayan kotalara hapsedilmemesini ve bulundukları kademelerde söz sahibi olması gerektiğini düşünüyoruz. ''Kol değil, gövde olmak istiyoruz.'' diyor Nevin Uygurer bu kampanyasında. Furkan Akgürün kampanyasına geçiyoruz. Akgürün kampanyasının muhatabı Cumhurbaşkanı. ''Torku, şeker, bisiklet yalnız değildir. Tekrar başarıya ilerlemesi için siz de destek verin.'' demiş. Bisiklet tüm dünyada medeniyetin bir ölçüsü olarak kabul edilmektedir. Bir ülkenin bisikleti sevmesi için bisiklet sporunun da gelişmesi gerekir. Ülkemizin gururu olan torku şeker bisiklet takımı ne yazık ki kapatılmıştır. Performanslarının ve başarılarının gün geçtikçe artan ivmesiyle kendilerini bisiklet sporuna adamış, daha kaliteli işler yapmak isteyen bu insanlar ve bu sporun destekçileri tarafından yalnız bırakılmıştır. Torku şeker sporcuları ve bisiklete gönül vermiş insanlar yalnız bırakılmasın hak ettikleri desteği ve emeklerin karşılıklısı. ...görebilecekleri bir bisiklet takımı kurulsun. 1955 yılından beri bisiklet sporu adına çok büyük başarılara imza atan ülkemizi... ...Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda tek başına temsil eden dev mazinin yıkılması bisiklet sevenleri çok derinden yaraladı. Biz ülkemizde daha çok takım olsun, bisiklet sporu gelişsin, bisiklet takımlarımız devler arenasında boy göstersin diye umut ederken... Var olan takımlara yeterince destek verilmemesi hatta kapanması bisiklet sporu adına çok üzücü. Bugün birlik olup bisiklet sporuna sahip çıkma zamanı. Türk bisikletinin can damarlarından olan bu büyük takımlar böyle kolay kolay harcanmamalı diyor Furkan Akgül bisiklet için açmış olduğu bu kampanyasında. Ve sıradaki kampanyayı başlatan Tahsin Erbay. Erbay, Misina A ve Tırıvır'ı katliamına son diyor. Öncelikle bu yasa dışı av malzemeleriyle bilerek yapılan katliama ve bu katliamın kurbanlarının yaşam haklarının eşit olmayan şartlarda ellerinden alınmalarını el birliğiyle son verdirelim arkadaşlar. Sürdürülebilir amatör olta balıkçılığının gelecek nesillere aktarılması ve temiz bir çevre adına bu av malzemelerinin satılmaması ve satanların da şikayet edilmesi için duyarlı olalım. Son olarak diyorum ki misina ağ ve tırvırı satan vatan haini ve çevre düşmanı kullananlarsa katildir diyor Erbay. Sizlerin desteğini beklediği bu kampanyasında balıkçılık sektöründe bu yanlış avlanma tekniklerine karşı başlatmış olduğu kampanyasında. Pazartesi gününün son kampanyasını başlatan kişi Soner Adıyaman, Adıyaman Milli Eğitim Bakanlığı ve Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne seslenmiş. Diyor ki, otizmle kız kardeşime okul servisi verilsin. Otizm engeli bulunan 12 yaşındaki kız kardeşim Gizem Adıyaman'ı 4 senelik uğraşımız sonucu Çukurova Manas İlköğretim Öğretim Okulu'na kayıt ettirdik. Bu süreçte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Manas İlk Öğretim Okulu sürekli zorluk çıkardı. Şu anda ise kız kardeşim için servis vermiyorlar. Artık valinin müdürün yanına gidip boş dönmekten bıktım. Gizeme okulun servis vermesini istiyoruz diyor. Siz de Adıyaman ailesinin bu mücadelesinde yanlarında olduğunu göstermek isterseniz Change.org'a girerek imzanızı atabilirsiniz. Otizmli çocukların öğretim konusundaki sorunları Halen devam ediyor bu konuda Sedef Erken'in de başlatmış olduğu ve hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar giden bir kampanya var biliyorsunuz. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org adresine girerek bir imza kampanyası siz de başlatabilir, değişim yaratabilirsiniz. Yarın sabah yine yeni kampanyalarla 7.50'de buluşmak üzere. Esen kalın.